Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve, ve Evet kardeşler bu haftaki tefsir dersimiz Nem'in suresinin başlangıcı. Musaf tertibine göre 27. sırada 93 ayet. Mekki surelerden birisi. Tamamı Mekke döneminde inmiş. Tevbe suresi hariç. Diğer surelerde olduğu gibi besmeleyle ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahimdir Besmele. Manası ise Rahman, Rahim Allah'ın adıyla başlarım. Her hayırlı işe besmeleyle ile başlamamız bize dinimizin öğrettiği güzel bir edep. Ama hayırlı işe, şerişe değil. Çünkü bu alışkanlık yapmış. Müslüman <gülüyor> teknolojisi olduğumuz için elhamdülillah. Başladığımız işlere besmeleyle başlıyoruz ama bazıları Kötü işe başlarken de besmele çekiyor. Hırsız hırsıza başlarken besmele çekiyor. Kumar oynayan, kumar oynarken besmele çekiyor. İçkiyi senin bile besmele çektiğini duydum. Abes bunlar. Öyle şeyler olmaz. Allah'ın adı anılarak günah işlenmez. Yap, yap, yap o evet, hayırlı işlere ancak Allah'ın adıyla başlanır. Çünkü besmele bir bereket beklentisidir. Allah'ın ismi anılarak o yapılacak işten bereket umudur. O maksatta besmele çekilir. Dolayısıyla Allah'a itaat olan güzel işlerde besmele çekilir. İsyan olan kötü işlerde besmele çekilmez. Anadübillahimine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demesek sadece Anadübillahimine şeytanirracim desek Bismillahirrahmanirrahim o tamamlayabilir. Besmele olmaz. O söylediğiniz iki şey besmele değil. Besmele dediğimiz Allah'ın ismini anmak demek. O Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillah'tır. Başta söylediğimiz ise sığınma, istiaze duasıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim yani Şeytan. kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınır mı? İstiaze denir veya sığınma duası denir. O besmele değildir. Bize öğretilirken hep bu küçükten beri besmele diye öğretildi. Euzubesmele sığınmak demek, sığınıyorum demek. <gülüyor> besmele deyince sadece Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillah anlaşılır sadece. O euzubesmele kısmı sığınma nasıl o, o besmeleye girmez. Bu besmele ayrı bir şey. Ha. Normalde biz Kur'an okurken, Kur'an okumaya başladığımız anda Eûzu billahi mineşşeytanirracim deriz. Neden? Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Menizaa qara'tel Kur'ane", Kur'an okumaya başladığın zaman "Esteiz billahi" Allah'a sığın. "Mineşşeytanirracim." Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Ayetinden dolayı biz Kur'an okumaya başladığımız zaman İster sure başı olsun, ister sure ortası olsun önemli değil. İstiaze yaparız. Besmele'yi ne zaman çekeriz? Besmele'yi de sadece sure başlarına çekeriz. Onu da Allahu Teala surelerin başına koyduğu için yaparız. Kur'an-ı Kerim tilavetinin dışında iyi, güzel amel işleyeceksek de ona billah diye başlamayız, Bismillah diye veya Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. İkisi ayrı şeyler çünkü. Birisi sığınma, birisi besmele. İkisi birbirinden ayrılmaz parça değil. Ve hepsinin delili var. Biz bu işten dolayı yapıyoruz. Şu delilden dolayı yapıyoruz deriz. Evet. Sure başlangıcı huruf mukatta ile ilk ayet iki tane harf ile başlıyor. Ta ve Sin. Kesik harfler demek. huruf mukatta. Kesilmiş yani harekelenmişti Hareketsiz alfabetik harfler. Bunlar mana olarak müteşabih ayetlerdir. Bunlara anlam vermek olmaz. Bunu Allah'tan başkası bilemez. Kur'un mukatta şu manaya gelir denmez. <gülüyor> Tâsin diye başlar Allah-u Teala. Bunun manasını Allah'tan başka Hiç kimse bilmez. O yüzden biz de okur geçeriz. Tâsin. sin de çeker olduğu için sin'i çektik. Tâsin. Tilki <gülüyor> ayatul kur'âni ve kitâbin Onlar yani şu anla itibaren okuyacağımız ayetler okunan Kur'an'ın ve apaçık yazılmış kitabın ayetleridir. Ayetünü Kur'an, Kur'an kuma demek. Okunan Kur'an ve kitap, kitapta yazılmış şey demek. Okunan ve yazılmış olan apaçık kitabın ayetleridir. Niye apaçıktır? Ayetlerin bütününde, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle emirlerini ve yasaklarını beyan etmiştir. Helallerini, haramlarını ortaya koymuştur, apaçık Teşvik ettiği işleri yapanlara vaatte bulunmuştur, hayırlı sonuç vaadi ve nehiyettiği, yasakladığı işleri işleyenlere de tehditlerde bulunmuştur. Bunlar da vaittir, bunlar da hepsi apaçıktır, beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Hakeza, insan Kur'an-ı Kerim'e bakarak iyi ve kötü yollarda bilir, hangisi iyi yoldur, hangisi kötü yoldur, hangisi yapılmalı, hangisi yapılmamalı. bunu Allahu Teala'nın beyan ettiği Kur'an-ı Kerim'den anlar insan. Bu cihetten apaçık beyan edilmiş Kur'an'ın ve kitabın ayetleridir. Bu ve bundan sonraki okuyacağım da ayettir. Bu da ve Müsrail müminin müminler için ise bu ayetler yol gösterici ve müjdeleyicidir, müjdedir. Yani ben Allah'a giden bir yol edinmek istiyorum. Ben ölümümden sonra Allah'ın vaat ettiği, iyilere vaat ettiği mükafat yoluna gitmek istiyorum, oraya varmak istiyorum diyen kimse için apaşık bir yol göstericidir. Ve gösterilen yolu takip edenler için de bir müjdedir. Yani onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecekler, onlar mahcup olmayacaklar, onlar cennete girecekler. Allah-u Teala bize onlardan yapsın. Bu hidayet yoluna tutunanlar, hidayet yoluna sülük eden kimseler için Allah-u Teala onlar üzülmezler diyor. Onlar korkmazlar diyor. Onlar rezil rüsva olmazlar. Onlar ziyan etmezler, zarar etmezler. Ne yaparlar? Müjdelenirler. Mükafat yuduyla cennette müjdelenirler. Hudav ve büşra lil müminin. Müminler içindir hidayet ve büşra. Yoksa kafirler de okuyor, münafıklar da okuyor. Dinsizlere de bir şekilde bu ulaşıyor. Müşrikler de bunlara haberdar bir şekilde... Ama onlar için bir hidayet, yol gösterici ve müjde değil onlar bunu kabullenmedikleri için. Bu yolu yol için. Kur'an'ın gösterdiği, öğrettiği yolu yol edinmedikleri için. E şimdi insanlar biz mü'miniz diyorlar. İnsanlar Allah'a secde etmiyorlar. Allah'ın yolunu tutmuyorlar. Onun gösterdiği gibi bir hayat yaşamıyorlar. Hayat nizamlarını başka kaynaklardan alıyorlar ama biz mü'miniz diyorlar. Sen bizim kalbimize bak diyorlar. Sen bak mı o hacı hoca takımının sahtekarlıklarına diyorlar. Bu başörtüsü takanlar çok önemli bir şey değil. Falanca toplumun fahişeleri de başörtüsü takıyordu diyorlar. Peki o zaman mümin olmanın bir ayıracı ispatı yok mu? Kimdir mümin o zaman? İman edenler kimlerdir? Hemen geliyor bakın bir sonraki ayette. Elle diye yuqimu ne salate ve yutun ezzekate vehum bil aakhirathum onlar namazı ikame ederler. Yerine getirirler. Zekatı verirler. Ve onlar ahirette kesin, mutlak, şüphesiz, iman eden kimselerdir. Yakinen iman edenler. Demek ki ben müminim diyebilmek için bu üç şart mutlak gerekli. Namazı mutlaka ikame edecek. Bu ve buna benzer delillerden dolayı birçok alim namazı tembellikle olsa terk eden kimsenin küfrüne kafir olsun hüküm veriyor. Biz öyle inanmıyoruz. Ama koca koca ilim ehli yani Kur'anı sünneti yutmuş, efendim, bu usta derinleşmiş Rabbani alimlerden bahsediyoruz. Alelade sıradan, sokaktan çevirme insanlardan bahsetmiyoruz. Bu ve bunun gibi ayetlerden dolayı ve hadislerden daha net, daha açık, aşikar hadislerden dolayı namazı terk eden kimselerin kafir olduğuna Hüküm veriyorlar. İlim ve ehli arasında bu husus ihtilaflıdır. Bazıları namazı tembellikle de olsa, gevşeklikle de olsa terk edenler kafirdir derler. Bazıları inkar ederek, küçümseyerek, alayı alarak veya önemsemek için terk edenler kafirdir. Tembellik sebebiyle veya Allah'ın mağfireti daha bassın gelecektir. O bağışlar, ümidiyle terk edenler için onlar kafir değildir ama büyük günahkardır diyorlar. Ve... Büyük günah olduğunu söyleyenler de şunu söylüyorlar namazı terk edenler için. Namazın terki içki içmekten, kumar oynamaktan, zina etmekten daha büyük günahdır. Ağzılar bu ittifak etmişlerdir. Yani kalbim temizleyen, ben Müslümanım, ben ben de müminim ne olur ki siz misiniz insanları kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu ayıran, insanlara damgalayanlar diye soranlar bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Allah azze ve celle ayrılmaz bazı nişaneler vermiş müminler için. Vazgeçilmez nişaneler. Bu nişaneleri kaldırdın mı artık sende fululuk başlar. Fulu yani nettik gider. Namazı kılarlar demiyor Allah Teala hem de. mu ne salate. Namazı ikame ederler. Yani hakkını vererek yerine getirirler. Sallayusalliy Arapça böyle gelir. Sallayusalliy. Müsalluna namaz kılarlar. Değil. O şekilde gelmiyor buradaki ifade. Salati, namazı ikame ederler. Namaz nasıl ikam edilir? Zahiriyle ve batınıyla ikam edilir. Yerine getirilir. Zahiri dediğimiz abdesti, kıblesi, içinden ve dışından olan şartları, rükusu, secdesi, kıyamı, tekbiri, yani teşehüdü, selamı bir bütün halinde gözüken haliyle, hakkını vererek, tadil erkena riayet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, ben nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın emrine uyarak Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl namaz kıldı, nelere dikkat ettiği veya etmemizi emrettiği, yani nelere vurgu yaptığı, hangi şeylerin namazı sakatlayan şeylerdir diye beyan ederek, işaret ettiği, dikkat çektiği şeyleri bilecek, onlara riayet edecek. Gene onun ifadesi de söylüyorum. Tavuğun yem yemesi gibi, tilkinin sağa sola bakılması gibi namaz kılmayacak. Köpeğin yatışı gibi secde etmeyecek. Ve maalesef yaşını başını almış, senelerde cami cemaat olmuş insanlarda bile bunlara dikkat edilmeyen durumlara şahit oluyor. Üzücü bir durum. Öyle insanlar var ki diyor alimlerimiz, öyle insanlar var ki bunlar kıyamet gününde diriltildikleri zaman bunların karşısına bir şey çıkmayacak durdur. Bakın bir hadis aktarayım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukuya eğildiğimiz zaman belimizin düz yapılmasını öğretiyor bize. Kendisi bunu uyguluyor ve sözleriyle öğretiyor. Belimiz düz yapılacak. Bunu tam yapmayan bir kişiyi sahabe görüyor. Peygamberimizin vefatından sonra. Ona soruyor sen bu şekilde ne zamandır namaz kılıyorsun? O da 40 senedir diyor. Bu şekilde olseydin Allah'a namaz kılmayan bir sura kavuşacaktın diyor. Yani namazın ikamesi, buradaki ikameden kasıt, onu açmaya çalışıyoruz. İkamesi, hakkını vermektir. Beş dakikalık bir molaya sıkıştırılacak bir iş değil namaz işi. Namaz bizim hayat memat mevzumuz. Zahiren ve özellikle de batının Yani kişinin namazına girmesi diyelim ona biz. Namaza gireceğiz. Namazın içine gireceğiz. Namaz... Sıradan, zahiren ruku secdesi yapılan bir iş olmayacak sadece. Huşu olacak. Huşu dediğimiz şey kişinin Allah'ın huzuruna ibadet ediyor bilincini yakalaması. Namaza durduğumuz zaman eğer bizi namazdan önce hiç aklımızda olmayan şeyler istila ediyorsa, meşgul ediyorsa, bizi alıp başka bir taraflara götürüyorsa, hesap kitap işine girmeye başlamışsa huşu kaybolmuş demektir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi korkuttuğu şey başımıza gelmiş demektir. Bu ümmetin arasından ilk alınacak şey huşudur. Yani Allah'ın huzurunda Allah'a karşısına almış olarak ibadet eder ve en değerli ibadet yapar bilincinin bizden kalkmış olmasıdır. Bununla şunu kastetmiyoruz. Namaza durmadan önce Allah'a kulluk için abdest aldık namaza niyet ettik, kıbleye döndük tekbir aldık. niyetim salih bunda sorun yok. Ama namazın içindeyken de Allah'ın huzurunda dikilmiş, onunla konuşuyor gibi konuşuyor ama aklımız başka bir taraftaysa işte bu huşunun kaybolması halidir. Bunu yakalamak için gayret etmek zorundayız. Bu da namazın bâtını kısmı. Yani gözükmeyen. Zahir dışarıdan gözüken. batın gözükmeyen. Ancak Allah Teala'nın ve bu işi yapan kimsenin bildiği hal demek. İşte namazın ikamesi hem zahiren hem bâtının Allah'a kulluk işinin ki en büyük mertebesidir namaz kulluk için en büyük mertebesidir. Bu en büyük mertebeyi hakkını vererek yapalım. Allah-u Teala bu sıkıntılarımızı gidersin de biz bu zahiri ve batını ikameyi yapabilelim namazımızda. Çünkü bunu yapan kimse ile yapamayan kimsenin namazı arasında göklerle yer kadar fark vardır. Yan yana iki tane adam kıbleye durmuşlar. oluşturmuşlar. Birisi huşuyla namaz kılıyor. Allah'ın huzurunda olduğu şuuru bilinci kendini hesaba çekmesi veya okuduğu ayetleri düşünmesi, anlamını tartması bunu yapıyor, namazını bitiriyor. Öbürü de vesveseleniyor, namaz dışındaki şeylerle meşgul oluyor. Dil okuyor, iftitaht duasından başladı. Fatiha'yı, Zamm-ı sure okudu. Allahu ekberde dedi, gitti, ruku dualarını yaptı, kalktı. Semîallâhu limen hamîdâ. İlâhîr seycide kalktı, bitirdi namazı. Ama birisi namaz dışında bir şeylerle meşgul oldu, zihin gitti. Diğeri de Allah'ın huzurunda bilincini kaybetmedi. ile namaz kıldı. İşte bu iki kişinin namazı namazdır. Kişi namaz borcundan kurtulur. Ama ikisinin alacağı ecir olarak bir namaza mahsediyoruz. İki kişinin alacağı ecir olarak fark göklerle yer kadar farklıdır. Namazın ikamesi budur işte. Hakiki müminler namaza kendisini verirler. Namaza konsantre olurlar. Hocam bir, bir de hadis var yani. hatırlamıyorsam. Bir kimse namazla tam kılın alacağı sahabı onda bir, dokuzda bir, sekizde bir, bir, bir, Hatta ikiye kadar ne olsa diyor ki. Namaz çok önemli bir ibadet ve emin olun kimseyi temize çıkartmayalım. Hiçbirimiz bu e, namazın hakiki olması gereken bilincinde değiliz. Eğer olsaydık bizim için en önemli iş namaz olur. Müminlerin birinci özellikleri namazı ikame etmeleri. zahir ve batınan hakkını yerine getirmeleri. İkinci özellikleri zekatı vermeleri. Eğer Müslümanlar, zengin Müslümanlar, zengin derken milyoner zenginlerden bahsetmiyoruz. İslam'ın koyduğu sınırlara göre zengin olan Müslümanlar hakkınca zekatını verse yeryüzünde fakir Müslüman olmaz. Mümkün değil. Fakir Müslüman kalmaz. Biznillahirrahmanirrahim. Hepsi zengin olmaz. Hepsi zekat verecek derece yükselmez de fakir kalmazlar. Başkasına kızmaya gerek yok. Önce kendimiz. Yarın bugün Allahü Teala hiçbir toplumu sen şu ırktansın diye ne üstünü tutacak ne yerinde bile sokacak. Herkes kendinden sormuyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Şimdi bu zekat mevzusuna bir daha girelim. Hangi mertebede olduğumuzu anlatmaya çalışacağım size. Yani başımızdaki takkeyi çıkartıp kelimizi ortaya koymaya çalışacağım. Bilerek kaç sen zekattan kaçmıyoruz. Zekat vermeyenle uğraşmıyoruzdur. Ama zekat verecek paramızı, meblağımızı bir tarafta bir şeylere muhakkak sarf ediyoruz. Bundan dolayı da zekat veremiyoruz. Vermiyoruz değil, veremiyoruz. Bir tane sahabi var. Ensardan bir sahabi. Bir gün evinin üstüne veya önüne, orası tam e, açık değil, bir kubbe yapıyor. Muhtemeldir ki bu kubbeyle ya gölgelemeyecek veya onu daha sonra bir küçük hücre haline getirecek. Etrafını ölecek, ilahir bir şeyler yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkıyor. Mescide yakın bir yerde kubbeyi görüyor. Bu nedir diye soruyor. Onunla beraber olan sahabilere diyorlar ki bu ensardan falanca sahabinin yaptığı bir kubbe derdi. Suratını asıyor. Ne zaman yapar Resulullah Sallallahu Aleyhi surat asmayı? Hoştanmadığı zaman. de duydu ya falanca sahabi diye. Neyse oradan ayrılıyor. Artık nereye gittilerse, nereden geldilerse. Tekrar dönüyorlar. O bahsi geçen kubbenin sahibi olan sahabi de diğer bir sonraki namaz vakti için muhtemelen mescitte geliyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi mescitte. Ona selam veriyor, almıyor. Bir daha selam veriyor, gene almıyor. Israrla birkaç defa selam veriyor. Asad österen sonra kafasını çeviriyor. Ne yaptı bu adam? Bak, işkisi yok. Kumarı yok. Zinası yok. Yalanı yok. ihaneti yok. Namaz da kılıyor. Namaza da gelmiş. Camide peygamberin arkasında namaz kılmış, namaza gelmiş. Ne yaptı? Tane kubbe yaptı. Kubbe dediğimiz böyle çok ağamşan böyle şu an ifadeyi binlere sarf edecek bir şey değil, basit bir şey. Sahabe bakıyor ki selam verdim verdim verdim almadı diyor. Bilmiyor ya Özü neden dolayı bunu yapıyor? Çirkin görüyor bu hali. Çıkıyor asediyor selam hakkında insanlara şikayet Diyor ki ya asıl asediyor selam böyle böyle selam verdim almadı en sonunda kafasını çevirdi benden. Ben hiç hoşlanmadım ne oldu ki diyor niye bana bunu yapıyor? O zaman diyorlar ki muhtemeldir ki. İşte falanca vakitte meslisten çıktı, senin kubbeni görmüştü, bu nedir diye sordu, bize senin kubben olduğunu söyledik. Muhtemeldir ki ondan dolayıdır, aa öyle mi diyor, gidiyor kubbeyi yıkıyor, yıkıyor, ne için yapmışsa. Çünkü onlara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göstereceği bir güler yüz çok önemli. Çünkü Allah adına, Allah'ın razı olduğu işlere razı o, Allah'ın sevmediği işlere razı değil. Dolayısıyla vahiyle konuşan, vahiyle hareketlemiş peygamber, peygamberin tavır davranışları, tepkileri onlar için çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam eğer bundan dolayı benim selamımı almamışsa, bundan dolayı benden yüz sermişse, benim şimdi bir ehemeti yok diye düşünüyor. Yıkıyor kubbeyi. Aynı gün veya daha sonra tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıp meslisten çıkıp ashabıyla dolaşırken o kubbe aklına geliyor. Ne oldu? Burada bir kubbe vardı diyor. Onlar diyor ki aslında böyle böyle oldu. Sen böyle böyle davranmışsın. O da bundan dolayı bize şikayet etti bize gerekçesini. Bu kubbe olduğunu zannederek sen bunu hoş görmediğini aktardık. O da gitti yıktı diyor. Allah'ın rahmet etsin diyor. Onun için dua ediyor. Ne için? Kubbe yıktığı için. Son cümlesi ise asıl çarpıcı yer errası. Arapça ifadesiyle söyleyeceğim inşallah. Diyor ki inne kullay bina'in vebalun ala sahibihi veme kıyameti. İlla mâla İlla mâla Muhakkak ki diyor bütün binalar sahibi için vebaldir kıyamet günü. Sahibinin aleyhine vebaldir, yüktür. Ancak bir istisna var. Mal olmazsa olmaz olan şey hariç. Olmazsa olmaz olan ne varsa o hariç bütün binalar kıyamet günü sahibi için vebaldir. Şimdi biz zekat vermiyoruz dedik. Zekat vermek için olması gereken Türk parasına karşılığı günümüz itibariyle ne? 80 gram altın. Ne kadar gram altın? 300 lira mı? 24 bin lira yani? Günümüz şartlar için. 24 bin lira meblağ olan kişi ne yapar? Zekat verir. Bu ister altın olur, ister döviz olur, ister Türk parası olur, isterse buna benzer başka zekat verilecek cinsler var, mallar var. O ölçüde olan insanlar zekat verirler. Dedik ya takyemizi çıkartacağız, kelimizi görmek istiyoruz diye. Bizler bu meblağa ulaşamayacak insanlar değiliz. Eğer zekat vermek istersek, biz zekat vereceğiz. Bu şerefe nail olacağız. Allah'ın bu ibadetini, fars ibadeti yerine getireceğiz dersek, hepimiz zekat verebilir miyiz? İçimizden kaç kişi zekat veriyor diye sormayacağım. Az önceki hadisle ise şu anki günümüzü kendi halimizi, durumumuzu kıyaslayalım şimdi. Ve özellikle hanım kardeşler de bu usta biraz haddi aşma görüyor. Evlerimiz Firavun'un evleri gibi olmamalı kardeşler. Evlerimiz lütfen Firavun'un evleri gibi olmasın. Vallahi billahi Firavun'un saraylarında olmayan eşyalar bizim evlerimizden var. Bizim eşyalarımızdan dolayı evlerimize girilmez halde, evlerimizde çocuklarımız oyun oynayamıyorlar. Evet, insan kılığının, kıyafetinin eşyasının Malzemesini kullandığı arabanın evinin duyurmasını ister ama bir dengeyle olması lazım. Yani bizim evimiz ile köşk Mahallesi'ndeki bir ev arasında fark yoksa veya çok cüz'lü bir fark varsa o zaman bir yerde sorun var demektir. 600-700 bin lira bir milyonluk bir ev ile 200 bin liralık bir ev, 150 bin lira bir evin eşyası aynıysa veya benzerse aralan çok az fark varsa burada bir sorun var demektir. Değil midir? Vebaldir kardeşler. Bu Allah'ın Resulüdür. Boş konuşmaz. Laf olsun diye hiçbir şey söylemez. Hikaye anlatmaz. Bilakis der ki bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bir yolcu gibi veya bir garip gibi ol. İki şey söyler. Yolcu gibi veya garip gibi. Garip neye garip? Kim, kimse sormayan gariban var ya o veya yolcu. Yolcu ne yapar? Yolda namaz vakti oldu. Durduk. Abdest aldık. Namazımızı kıldık. Sonra Devam ettik. Durmadık değil mi? Devam. Veya acıktık. Yemek ihtiyacı hasıl oldu. Aşağı. Su ihtiyacı hasıl oldu. Tuvalet ihtiyacı hasıl oldu. Ne yaptık? Aşağı. Ne için durmamız gerekirse o işi yaptık. Devam ettik. Yolcu insan hiç mesela bir dinlenme tesisinde çadır kurup veya orada bir oda kiralayıp yatar mı? Hedefinden neresi? oraya gidecek değil mi? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın en sevgili kulu bu. Yeryüzünde dünyada ya bir yolcu gibi ya garip gibi ol. Peki nasıl garip gibi olacağız? Yani bu dünyayı böyle kalıcıymış gibi, ebedi kalacakmış, çocuklarımıza kalsın. Bu kadar abes bir düşünce olamaz. Bize Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımızı ev sahibi yapmamız, araba sahibi yapmamız, bunlara bol bol mal bırakmamızı tavsiye etmedi kardeşler öyle bir tavsiye yok. Sahabe-i kiram elindeki mal mülkü komple <gülüyor> dağıtmak istedi, vasiyet etmek istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki çocuklarını başkalarını el açar halde bırakma. Biz el açar halde bırakmak değil. Milakis, benim gördüğümü görmesin, yaşadığımı yaşamasın. Ben onu zengin olarak bırakayım istiyoruz. Öyle bir hedefimiz var bizim. Halimiz iyi değil. Halimiz maalesef iyi değil. Yani biz bunlardan dolayı, bu olması gereken üzerindeki harcamalarımızdan dolayı eğer zekat vermiyorsak bunun vebali vardır. Müminler ise böyle yapmazlar. Ne yaparlar müminler? Zekat vermek için, ihtiyaç sahibinin hakkını ona teslim etmek için çaba sarf ederler. Dünyasını ihya edip sonra kendisinden sonra gelecek neslin de dünyasının ihya'sı için çalışmazlar Ve onları ahirete yakinen ima ederler. Yani ahiret bugün geldi gelecek. Kesin var ve ben oraya gittiğim zaman mutlaka ihmal ettiklerinden hesaba çekileceğim diye kesin, şüphesiz en ufak bir kaygı taşımaksın iman edecekler. Bundan dolayı zaten o insanlar namazını ikame ederler ve zekatını verirler. Namazını hakkıyla ikame etmeyen, zekatını vermeyen, veremeyen, güç yetiremeyen insanlar, o zaman bu ahirete yakini imanlarını bir test etmeleri gerekir. Çünkü bir sorun var. Bir yerde bir eksik var, bir yanlış var. Bilmem anlatabildim mi? Lütfen bu usta kendimizi tartalım. Falancanın şunu var, filancanın bunu var, bu sözler Cahil insanlardan çıkacak sözler. Ve maalesef genelde de Müslümanlar bu akma kapılıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bakmayı öğretmedi. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bize dünyevi hususlarda kendinizden aşağıdakilere bakın ki bu nimetlere şükretmeniz için bir sebep olsun. Bukhrevi hususlarda yani ahireti kazandıracak hususlarda sizden yukarıdakilere bakın. Yani zekat vermiyorsanız zekat verenlere bakın. Namazı hakkınca kılamıyorsanız hakkınca kılanlara bakın. Hayır hasenat yapanlara bakın. İnsanların ellerinden tutan, destek olanlara bakın. İlim sahiplerine bakın. Takva sahiplerine bakın. Saliha sahiplerine bakın. Biz sanki Resulunuz böyle söylememiş gibi biz diyoruz ki ya elhamdülillah beş vakit namazımızı kılıyoruz. Harama da düşmemeye çalışıyoruz. Yeter deyip, bu hususta kendi yaptıklarımızı yeterli görüyor. Yapmayanlara bakıyoruz. Yapmayanlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Dünevi usta da ya falan canım şunu varmış, filanca kanepeyi değiştirmiş, öbürü güzel bir televizyon almış. Bu bakış açısı İslami bakış açısı değil. Nebevi bakış açısı değil. Bilakis dinimiz bize tam tersini emretti. Lütfen özellikle de bacılardan rica ediyorum. Evlerimizdeki eşyalarımız, malzemelerimiz, her ne varsa ev eşyası olarak bunlar sarayların malzemesi olmasın. Bunun vebali ağır. Bunun vebali büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olmazsa olmaz kısmında olan her bina sahibine yüktür, vebaldir. Hadisini unutmayalım. Bunu kime söylüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> Sahabeye söylüyordu. Ensardan olan kişiye söylüyordu. Ensar, ensar. Yani Mekke'den gelen Müslümanlara kucak açmış Onlarla kardeş olmuş, onlarla malını, mülkünü paylaşmış hatta ve hatta o kadar takvalı ki eşinin birisini ona teklif etmiş. Bak hangisini beğensem boşayayım, sen onu evlen ki, çünkü evlenen dininin yarısını kurtarmış olur, sen de dinini kurtar diye destek oluyor. Bu açıdan hayata bakan, bu şekilde dini kavrayan insan bunlar. Bu insana söylüyor, bak bu tür binalar vebaldir ha sakın dikkat et diyor. Allah-u Teala bizim elimizden tutsun, yardımcımız olsun da, bize hakka ram olan, iddia ettiğimiz gibi naslara teslim olan, nasların gereğince yaşamaya gayret edin. Allah'ın Azze ve Nefeslerimizin şerrinden üzeri güvende eylesin. Çünkü innen nefselle emmâratum bissû illâ merrahime Rabbi diyor Yusuf Suresi'ne allah Teala. Yani Allah'ın rahmet ettiği, şefkat ettiği kullar dışında nefis elbette ne yapar? hep kötülüğü emreder. Hep kötülüğü emreder. Eğer ben Allah'ın rahmet ettiği kullardanım. Benim nefsim bana iyilik emrediyor diyen varsa maşallah bravo. Allah'ın affetmesin gayret edelim. Hallerimizi düzeltelim. Hepimiz, her birimiz. Ne kimliğimizdeki, dinihanesindeki yazan İslam bizi kurtaracak. Ne de ihmal ettiğimiz şeyler ile yaptığımız şeyler dengelenip kurtaracak. Öyle bir endişem, korkum var. Allah korusun. Allah bizleri korkularımızdan emin eylesin. Umutlarımızdan aile eylesin. Üçüncü ayet bu şekildeydi. Müminler için yani iman eden kimseler için bu ayetler hidayet ve müjdedir diyordu allah Teala. Hangi müminler için? Namazı hakkıyla eda edecek İkam edecek. Zekatı verecek ve ahirete kesin iman edecek. Ahiret mutlaka olacak. Öldükten sonra dirileceğiz. Hesap var, nizam var, kitap var, cennet var, cehennem var demek değil yakinen iman. Yakinen iman bizzat yaşamak. Allah'ın huzuruna dikildiği zaman hesaba çekileceğini, neler sorulacağını o sorulara ne cevapları verebileceğini iyice yaşamak, hissetmek. Allah'a ayaklarımızın sabit kasına Azzele Celle. la yu'minune bil ahirete zeyyennâ lehum e'mâlehum fehum Çünkü diyor Allahu Teala devamında. Çünkü muhakkak ki ahirette iman etmeyen kimselerin amellerini biz onlara süsledik. Onlar bunun içinde bocalarlar. Bocalayıp dururlar. Bakın Allahu Teala ahirete iman etmeyenlere amellerini süsledik diyor. Eğer biz de bu hallerimizi beğeniyorsak, yaşantımızı, efendim gidiş hayatımızı, hayata bakış açımızı beğeniyorsak, ahirete yakinen iman etmeyen kimselerden olabiliriz. Süslenmiş bize de süslenmiş. Bize yeterli görüyoruz yaptıklarımızı. Hayata bakarken insanların düşük seviyede olanlarına fakirlerine, garibanlarına, muhtaç sahibi olanlarına bakmıyoruz. Sakatlara, hastalara bakmıyoruz. Çaresizlere bakmıyoruz. Ne yukarıdakilere bakmıyoruz. O zaman bir sakatlık var ya ahirete imanımıza bir sorun var ki Allahu Teala bunu süsledik. Zeyyenalehu <gülüyor> imanuhum. yaptılar bu işleri onlara süsledik, zinetlendirdik diyor Allahu Teala. Güzel görüyorlar yani. E zannetmeyeni bir uzak doğudaki Buda'ya tapanlar bu yaptıkları iş çirkin görerek yapıyorlar. Süslenmiş onlara. E Filistin'de Filistinlere kan döken kafirler onlara kan dökerken niye merhamete gelmiyorlar? Niye acımıyorlar bu insanlar? Hayvanlara acıyanlar o insanlara niye acımıyorlar? Süslenmiş onlar, Allah bu işleri süslemiş. Dibimizde hemen dibimizde şurada Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si ne kadar küffar varsa hepsi bir araya gelmiş. Varil bombalarıyla şunlarla bunlarla Müslümanların kanlarına döküyorlar. Mallarını gasp ediyorlar. Mallarını başlarına geçiriyorlar. Tüm zenginliklerini yerle bir ediyorlar. E bu insanlar yolda giderken birisinin ayak burkulsa onu hemen konulara tutup hastaneye götürüyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar o zaman? Süslemiş Allah-u Teala. Süslü görüyorlar. Bunlar uzak örneklerdi. Eğer bizler de bu yaptığımız hali, yaşantımızı güzel görüyor, beğeniyor ve bizim peygamberimizin bize öğrettiği bakış açısını yakalayamıyorsak, mesela zekat verenlerden olmak için gayret etmiyorsak, bunun için lüksümüzden gerek sarcamalarımızdan kısma yoluna gitmiyoruz da nefsimizin peşinden gidiyorsa. O zaman acaba bizim bu yaptığı işler kendisine süslenen halinde bocalayan ve hakkı batıl gibi batılı hakkı görmeye başlayan şaşkınlar gibi olan ahireti hakkınca iman etmeyen kimselerden miyiz acaba diye bir sorgulamamız lazım gelmez mi? Yani kafir kafir gibi yaşasın. Hani derler ya canı cehenneme. Yolları cehennemde bulsun. Da Müslüman da Müslüman gibi yaşasın diyor. Her haliyle Müslüman gibi yaşasın yani. Ayrılalım yani. Şöyle bir saflarımız belli olsun. Dışarıdan bakan desin ki, ha bu adam Müslüman işte. Özüyle, sözüyle, yapısıyla, yaptığıyla, attığı adımıyla, bakışıyla, duruşuyla, tutuşuyla bu adam Müslüman desin. Dışarıdan bakan. <gülüyor> Öbürüne de bu adam kafir desin. Mehmet dediği gibi demesin. İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi diyor değil mi? İşleri var dinimiz gibi. Yani dinimizin öngörüdüğü güzellikleri, değerli topluluğu. Ama dinleri nasıl? Bizim işimiz gibi. O zaman bir sorun ve bir sıkıntı var. Onların dini bizim işimiz gibiyse, onların dini zaten dağınık. Din din değil. O zaman bizim işimiz de iş değil. Bocalarlar. Öyle bocalarlar ki cezayı gerektiren işleri ben Allah'a razı edecek işler yapıyorum diye teselli ederler kendilerini. Vallahi bu hale düşmek çok tehlikeli bir hal. Allah korusun bizleri. Allah bizlere muhafaza buyursun. Bu bocalayanlardan efendim kötü amelleri kendisine süslenenlerden yapmasın bize azze ve celle. bizi bir an önce bu halimizden sıyırsın aslımıza rücu ettirsin. Olması gerekene döndürsün bizi. Rabb-i Teberke ve Teala. <gülüyor> onlar ki azabın kötüsü onlaradır ve onlara ahirette de en fazla ziyanda olanlar en fazla ziyan olanlar kimler? Amelleri kendisine süslü olanlar. İnsan yaptığı ameli razı olarak yapar. Güzel yapar, rahatsız olmaz. Ama karşısında yani hesap gününde görür ki bunlar ziyan amelleriymiş. Zarar amelleriymiş. Biz bunu süslü görmüşüz. En büyük kayıp işte bu. En büyük ziyan bu. Humul ekserun bunu ifade ediyor. En büyük zarar, en büyük ziyan, en büyük kayıptadırlar. Dünyada kayıp bir şey de telafi ediliyor. Bakın bu ülkede bizim bildiğimiz yaşadığımız senelerde depremler oluyor. Dün gece bir tane daha yaşandı. Onlarca insan vefat etti. Umulur ki şehit olsunlar. Nice evler, barklar, dükkanlar, şunlar, onlar, mallar ziyan gördü, zarar gördü. Diğerleri toparladığı gibi biz inşallah onlar toparlanlar. Biz de tabii ki üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz, gayret deriz. Bu ziyan değil. Ziyandır da. Telafi edilebiliriz yani. Asıl ziyan ne zaman Mal yok. Mülk yok. Amel yok. Hesap var. Hesap günü gelmiş. Borçlar alacaklar. Konmuş kefeye. Aman Allah'ım borçlar veya diğer faaliyde günahlar, zararlar yığılmış yığılmış öbür tarafta az bir şey var. İşte asıl büyük yükseyen. Asıl büyük yükseyen bu. Allah korusun. Ve unutmayalım kardeşler Müslümanlardan da cehenneme gidecek insan çok fazla. İnsanlığın binde 999 cehenneme gidecek. Binde bir sadece azapsız cennete girecek. Bu binde bir ne kadar düşük bir oran. Hakikaten korkmamız gereken korkutucu bir oran bu. Binde bir, yani her bin bir kişi azapsız cennete girecek. Cennete giren Müslümanlar kendileri gibi iman eden, salih amel işleyen, namaz kılan, zekat veren, haramlardan sakınan insanlar için, kardeşler için Allah-u Teala ne yapacaklar? şefaat edecekler. diyecekler ki ey Allah'ım o bizimle beraber şu işi yapıyordu, bu işi yapıyordu, onu affet. Kim için yapacak bunları? Cehenneme düşmüş, dünyada salih amel işleyen kimseler için yapacaklar. Allah bizlere o hakkında şefaat edilmeye çalışılan azaba düşenlerden yapmasın. Azze ve Celle. Şefaat edileceklerden yapmasın. Şefaat etme hakkı bahşetti, lütfetti kullarına yapsın bize Azabın kötüsü onlar içindir çünkü ahiret onlar en fazla ziyan olanlardır. Ve inneke latulakki'ul Kur'ane minel-lezun hakimin alim. ve muhakkak ki sen var ya sen Kur'an sana hakim ve alimin katından verilmektedir. Allah azze ve celle daha Mekke'de yani Peygamberliği yeni vermiş belki de açıktan davet yeni başlamış. Resulünü teskin ediyor onun şerefli oluşunu ona beyan ediyor. Sana Kur'an veriliyor ve bu Kur'an kimin katından? Hakim ve Alim'in katından verilmekte Hakim kim? Allah. Allah. Alim? Allah. Allah. Hakim ne demekti? Hikmet sahibi. Hükmeden, eşyayı olması gerektiği gibi hakkınca yapan, her ne iş yapıyorsa gereğince yapan, boş işi olmayan, hatası olmayan, kusuru olmayan, ve her içinde bir hikmet, maslahat gözeten. Allahu Teala katındandır bu Kur'an. Ve alim, yani en iyi bilen, noksansız bilgisi, kusursuz olanın katındandır. Öyleyse bu Kur'an'da hata, kusur, yanlışlık tenakuz olur mu? Olmaz. Boş şey, yanlışı irşat. Kur'an-ı Kerim'de her ne varsa işte bu Hakimin katından hikmet içermektedir ve maslahat, kullar için fayda içermektedir. O sebeple işte bu Kur'an'a hakkınca kulak verenlere bir hidayet, rahmet ve müjdedir Kur'an-ı Kerim. Hidayet, yol gösterici, rahmet, merhamet sebebi ve şifa aynı zamanda. Kalp hastalıklara, sıkıntılara şifa. Allahu Teala hakkınca okuyan, anlayan ve gereğince amel eden kullarına yapasın. اقول لكم